Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size Avustralya'nın güzel bir şehrinden, Brisbane şehrinden hitap ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Teravihlerinizi, gece namazlarınızı, hayırlarınızı, hasenatınızı makbul eylesin. Dualarınız müstecap olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz nurda olsun. Allah Teala Hazretlerine rızasına uygun öbür sürmeyin. Güzel işler yapmayı Allah nasip etsin. Ramazan'ın pek çok güzellikleri ve özellikleri var. Hatta pek çok isimlerle isimlendirilebilir bence. Ben bu isimlendirmeler arasında üç şey söyleyeceğim ee, ve onların açıklamasını yapmak istiyorum arkadan da. Bir, Ramazan gufran ayıdır. Mahı gufran, şehri gufran, gufran ayı. Yani mahfarsça ayı demek, e, şehir arapça ayı demek. Mahı gufran, gufran ayı Şehri gufran, o da gufran ayı Yani bağışlama ayı demek ama o Arapça Ramazan, mahı gufrandır bir İkincisi, bir bakışla Ramazan, mahı, Kur'an'dır Şehri, Kur'an'dır Kur'an-ı Kerim ayıdır yani Üçüncü bir sıfatla e, nitelendirmemiz gerekirse Ramazan, mahı, İrfan ayıdır. Şehri İrfan'dır. Şimdi bunları açıklayayım. Aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyoruz ki Allahu Teala Hazretleri Ramazan ayında kullarına afumanfret ediyor. Ramazan'ın evveli e, rahmet, ortası mağfiret yani gufran, e, sonucu da cehennemden azap olmaktır diye hadisi şerif var. Efendim ve daha başka hadis şerifler var. Gufran ve mağfiret ikisi de Gafar kökünden masarlardır. Birisi fulen vezninde masardır, birisi de masarı mimi derler. İkisi aynı manaya geliyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin günahları efendim örtmesi, silmesi, bağışlaması, affetmesi manasında. Ramazan'da Allahu Teala Hazretleri kulları affediyor. Efendim bu hususta bir hadisi şerifi okuyalım. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizden Rivayet olunmuş ki rivayet eden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bu ravi mübarek buyurdu ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine selatü selam olsun efendimiz Muhammed Mustafa hazretleri buyurdular ki inna lillahi tebarake ve teala utaka fi kulli yem ve leiletin fi ramadan İnne lillahi müslimîn fi kulli yevmin ve leyletin davetin müstecabe. Bu hadis-i şerifte iki müjde var. Manasını söylediğimiz zaman siz de anlayacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İnne lillahi tebarake ve teala utaka fi kulli yevmin ve leyle. Her gün ve gecede Allahu Teala hazretlerinin azat ettiği insanlar vardır. Allahu Tebarake ve Teala hazretlerinin Yüce ve Ulu Rabbimiz'in her gün ve gece azat ettiği kullar vardır. Yani piramadan. Bu sözlerinden hangi zamanı kastetmiş Peygamber Efendimiz? Ramazan'da. Ramazan'ın her gündüzünde, her gecesinde Allah'ın azatlıları vardır. E azatlı ne demek? Esir demek. Bir yere bağımlı demek. Bir yere kayıtlı demek. E, yani o kayıtlar bazen çözülünce azat oluyor. Nereye bağımlı? cehennemlik olmuş, cehenneme müstahak olmuş, cehenneme girecek duruma düşmüş, cehenneme bağımlı hale gelmiş, cehennemin esiri olmuş, eli kolu ayağı efendim zincirlere bağlanmış, esir gibi cehenneme atılacak duruma düşmüş günahkar bir kulu bağlarından çözüp azat edecek Allahu Teala Hazretleri her gece ve her gündüz bu durumda olan bazı kimseleri Allahu Teala Hazretleri affı ve edecek demek Mağfiret yani kufran Yani demek ki Ramazan kufran ayıymış, kulların mağfiret olunma, günahlarının bağışlanması, silinmesi, affedilmesi, kulun cehennemden azat olması ayıymış. Sonra ikinci müjde nedir? Hadis-i Şerif bazen birkaç konuyu birden içine alıyor. Onun için bir şeyi söylerken okuduğumuz hadis-i şerifin içinde bir başka mücevher daha çıkıyor, bir başka müjde daha çıkıyor. Ve inneli külli müslümin fi külli yervin ve leyletin daveten eden. Her gün ve gecede yine Ramazan'da her Müslüman için müstecav dua vardır. Müstecav ne demek? Makbul, kabul olmuş, kabul olmayacak dua vardır. Yani demek ki Ramazan'da her Müslüman kulun gecede ve gündüzde kabul olunan duaları vardır. Dua ederse duaları kabul edilecek. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim. Demek ki Ramazan mahı gufranmış. Kulların bağışlanması e, ayı imiş. Peki Allah hangi kulları affeder? Yani Allah'ın mağfiretine ermek için ne gibi şeyleri yapması lazım kulun? Nasıl affu mağfiret olur? Tabi Ramazan'da herkesin dinimize karşı bağlılığı ilgisi artıyor, dini konuşmaları dinleyenler çoğalıyor, dini bilgisi az olanlar da bu konudaki efendim gerçekleri daha az duymuş kimselerde Allah razı olsun efendim bazılara geliyorlar, bilmiyorlar, böylece onlar da öğrenmiş oluyorlar. Bir kulun af olmasının şartı nedir? Yani Allah affedecek bir kula ama kimi affeder? neler yaparsa affeder bir kul önce eve etmesi lazım. Yani günahından dönmesi lazım. Eve dönüş demektir. Dönecek. Yani günaha ısrar ederken, devam ederken yapmayı sürdürürken Allah affeder mi? Hayır. Affetmez. Suç devam ederken yap yapıyor ve yapacak. Bugün de yapıyor, dün de yapmıştı. Bugün de yapıyor, yarın da yapacak. Devam ediyor. Öyle kimse muafirat olmaz. Suçtan bir pişmanlık hasıl olacak. Nedamet. Ah ben niye bu suçu işledim? Tevbe Ya Rabbi. Dönüyorum. Vazgeçtim. Bu yanlış yolumun yanlışlığını anladım. Pişman oldum. Dönüyorum Ya Rabbi diyecek. Yani pişman olacak. İçinin ciğerini pişmanlık duygusu yakacak. Ciğeri yanacak. içi yanacak. Niye ben bu kusuru işledim? Günahı işledim diye. Pişman olacak. Günahı durduracak. Kesecek. Dönecek bile. Döndüm Ya Rabbi diyecek. Dönmeye kesin niyet edecek. Efendim Sonra Allah'tan affı mağfiret isteyecek. Ama e, tabi istemek olmadan da başka hadis-i şeriflerde geçiyor biliyoruz. Allahu Teala Hazretleri kulun kalbine pişmanlık düştüğünü gördü mü? Bak bu kulun üzüldü yaptığı günaha, pişman oldu, hatasını anladı. O içindeki ateş, o pişmanlık ateşi içini yakmaya başladığı zaman Telaffuz etmese, affet beni Allah'ım demese bile Allah'a okuma ediliyor. Yani söz çok önemli değil, içinin duygusu önemli. Zaten Allah Teala Hazretleri insanların dış şekline, formaliteye, dış görünüşe efendim bakmıyor. Vücutlarının, bedenlerinin, yüzlerinin, giyimlerinin, dış görünüşlerinin güzelliği önemli değil. Gönül güzelliği, kalp güzelliği, iç temizliği önemli. İnsanın kalbine bakıyor, allah Teala Hazretleri'nin niyetlerine bakıyor, düşüncelerine bakıyor, duygularına bakıyor ona göre. Demek ki pişmanlık duyup da günahtan işlenmeye içinde bir arzu olunca affı mağfiret eder. Onun için bir de tabii istemek de daha iyi olur. İstemeden de Efendim o acıyı duydu deyince, duyduğunu görünce Allah affediyor ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ramazan'la ilgili tavsiyelerinde buyuruyor ki bu Ramazan ayı içinde bazı sözleri söylemeyi çok yapacak insan. Neleri çok yapacak? Bir, eşhedü la ilahe illallah diyecek. Bu sözü çok söyleyecek. veya sadece eşhedüsünü söylemese bile la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah çok olacağını peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesinden biliyoruz. Onun için e, pişman olacak bir daha işlememeye azmedecek kast edecek, niyet edecek e, kuvvetli bir şekilde efendim e, ve e, affet beni Allah'ım diyecek. Tabi günahların bir kısmı kullarla ilgiliyse bazı kulların haklarına bağımlıysa kul haklarını ödemeden günah ah, olmaz. Kul haklarını ödeyecek o da şart. Ey ee, aziz e, muhterem kardeşlerim Ramazan affu mağfiret ayi gufran ayi mağfuran gufran i gufran olduğu için çok tevbe ve istiğfar edip Allah'tan af dileyip günahlara pişmanlık duyup duyup ileri işlememeye az i cezm-i kasd ileyip mağfiret ayının e, bu güzel yönünden istifade edip affuma vesile olmaya çalışmalıyız bu bir bu hususta beni çok korkutan bir husus var. Söylenmesi gereken bir nokta var. Efendim, Ramazan geçtiği halde efendim, affu mağfiret olmayacak insanlar var. Ramazan geçecek, Ramazan yaşanacak, bu güzel aylar, bu oruçlar, bu ibadetler, bu teravihler, efendim, bu mübarek, mukaddes efendim, zaman geçecek, affu mağfiret olmayacak bir kişi. Bu çok kötü bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den e, rivayet edilmiş ki, Peygamber Efendimiz bir keresinde minbere çıktı. Efendim her merdiveninden yukarı çıkarken amin dedi. Ve ikinci defa bir merdiven daha çıktı, yine amin dedi. Üçüncü defa bir daha çıktı, yine amin dedi. Aşağı indiği zaman minberden dediler ki, Ya Resulallah, daha önce duymadığımız bir şeyi duyduk bu sefer senden ya Resulullah. Yani eskiden böyle yapmıyordum. Şimdi e, mimdere çıkarken üç defa her merdivende amin, amin, amin dedim. Niye dedim diye sordular. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kale, inne Cibri ile Aradalli, Cebrail aleyhisselam bana göründü. Efendim, e, karşıma geldi. Fekale, bu da men idrak eder ki Ramazan'a falan Ramazan'a yetişmiş, Ramazan'ı idrak etmiş olduğu halde Allah'ın mağfiretini kazanamamış, af mağfiret olamamış kimse, ey yazıklar olsun. Rahmetten uzak olsun, rahmetten uzak oldu dedi. Ben de amin dedim. Demek ki Ramazan'a girdiği halde affolanmayacak insanlar olabiliyor. Bu da çok fena bir durum. Cebrail e, beddua diye söyleyince Peygamber Efendimiz'e de amin demiş. Öyle olsun demiş yani. Bunun tabi ikincisini belki merak edersiniz. Peygamber Efendimiz'in adı Müslümanların yanında anıldığı zaman ne demesi lazım? Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim demesi lazım. Salatu selam getirmesi lazım. Cebrail aleyhisselam sen... Ya Resulallah adın anıldığı halde bir yerde birisi sana salatu selam getirmezse, getirmemişse onun da efendim rahmetten uzak olsun, burnu yerde sürsün dedi. Ben de amin dedim. Demek ki bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın gereği olarak ne yapacağız? Efendimiz anıldı mı? Salatu vesselamu aleyküm Resulallah veya Muhammed e, aleyhissalatu vesselam diyeceğiz aleyhi, ve aleyhual merhametun ve ala ve sellem diyeceğiz yani bir çeşit salatü selam ile salatü selam getireceğiz. Getirmediği takdirde bir müslüman Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye Cebrail beddua dua ediyor. Peygamber Efendimiz'e de amin diyor. Bu efendim ikinci amin sebebi üçüncüsü de nedir? Ana babasının hayatında yanında olmuş. Yani bazı insanlar öksüz kalıyor. Ana babasını göremiyor. Onunla beraber yaşayamıyor. Annesi babası ile beraber yaşamış. Annesi babası onun yanında veya bir tanesi. Yani ikisi birden bazen olmayabilir. Bir tanesi yanında olmuş. Beraber yaşamış. Sonra vadesi yetince ahirete geçmiş ama o adam cenneti kazanamamış. Yani annesi babası dua etmiş olsa ya Rabbi bu evladımı ben seviyorum Bunu affı mağfiyet eyle dese Allah annenin babanın Duasını kabul edecek ama Demek öyle annesinin babasının Duasını alamamış ve Cenneti kazanamış yazıklar olsun ona Bunun yerde süssün onun dedim, Ben de amin dedim Demek ki aslında anne baba Büyük bir ganimettir nimettir İnsanın yanında annesi babası sağsa Yaşıyorsa evindeyse Baş tacı etmeli Allah'a bereketiyle elde etmiş olmalıyız. Bu bir. Yani bu sözlerimizle e, niye anlatmış oluyoruz? Ramazan gufran ayıdır. Affu olunmalıyız. Olunmamak çok fena bir şey. Çok felaket, Kötü bir durum. O duruma düşmemeye dikkat etmeliyiz. Peki bu arada zamanın müsaade ettiği kadar bazı sorular da soralım tabii kendi kendimize. Neden bir gazino günah yerleri neresiydi mesela bizim bir komşumuz vardı ben ortaokulda kiracı olduğumuz evde hatırlıyorum üst kattaki efendim maalesef şey çalıştırırdı içkili bir yer çalıştırırdı ama Ramazan olduğunda kapatıldı. yani hiç olmazsa Ramazan'a bir böyle saygısı vardı bazı insanlar Ramazan'ın gerektirdiği güzel ibadetleri yapmadığı için hafı mağfiret olunmuyorlar namazları, oruçları tutarlarsa bile iyi tutmadıklarından onlar kabul olmadığı için efendim mağfiyete mazhar olamıyorlar. Allah bu durumu düşünmesin ki e, sizleri dikkat etmek lazım, gayret etmek lazım, müeddeb olmak lazım, bu duruma düşmemeye çalışmak lazım. İkincisi dedik ki, mağ-ı gufran, kur'an, irfan. Yani Kur'an ayı olması nedir? Namazanın her gün Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in yanına gelirdi. Okurlardı Kur'an-ı Kerim'i. Bir rivayete göre Cebrail okur, Peygamber Efendimiz dinlerdi. Bazıları da diyor ki, Peygamber Efendimiz okur, Cebrail dinlerdi. Böylece Kur'an-ı Kerim'in bir tekrarı olurdu. Onun için Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in çok okunduğu, tekrar okunması gerektiği, tekrar edilmesi gerektiği, hafızaların tazelenmesi gereken bir aydır. Kur'an-ı Kerim'i çok önem vermeliyiz. Bugün de nasip oldu teravihten sonra kardeşlerime burada efendim Kur'an-ı Kerim bilgisi üzerinde e, bazı hatırlatmalarda bulundum. Bakın dedim Kur'an-ı Kerim Allahu Teala Hazretlerinin bize gönderdiği kitap. Biz müminlere hitabı, Allah'ın kelamı Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz göndermiş. Bunu bilmezse bir Müslüman öğrenmezse efendim Allah'ın mektubunu, hitabını kitabını kendisine gönderdiği efendim, bilgileri öğrenmesi çok ayıp oluyor. Çok yanlış oluyor. Böyle iyi Müslümanlık olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye hem okumasını öğrenmeye hem anlamını öğrenmeye hem izahını, ahkamını öğrenmeye çok dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in şefaatini kazanmak lazım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim şefaat edecek ahirette. Yani bir bu kulun beni çok okurdu, beni çok severdi. Sen bunu affolma fırsatı diye şefaat Kur'an gelmiş, şefaat hakkı var. E, kabirde yoldaş olma durumu var. Efendim kıyamette şefaatçi olma durumu var. Onun için e, bu Ramazan'da, Ramazan aylarında Kur'an-ı Kerim'i okumaya da çok çok efendim e, dikkat ve gayret göstermelisiniz. E, Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in sevgisini size evlatlarımızın içine yerleştirsin. Kur'an-ı Kerim'in ehli olun. Hakiki Kur'an ehli insanlardan olun. Kur'an-ı Kerim'i bilen, seven, ahkamını öğrenen, ahkamını hayatında uygulayan kimselerden olmaya gayret edelim. Mahı Kur'an olmasını siz de sağlayın. Sizin içinde Kur'an ayı olsun Ramazan. Hatim indirmeye çalışın. Bu kahveleri camilerde havuz efendilerin efendim güzel rahatlıkla okuduklarını radyodan televizyonlardan okuyan Kur'an-ı Kerim'i can kulağıyla, konuşmadan büyük bir ilgiyle, sevgiyle dinleyin ve kendinizin de okumasını çoğaldım. aldım. Evet, mahı Kur'an olmasını da böylece söylemiş oldum. Üçüncüsü ne demiştim? Mahı irfan. İrfan ne demek? İrfan, irfa kökünden geliyor. Bilmek demek. İrfan veya marifet. Marifet de bilmek demek. O da mazharın mimisi. Aynı kökün, fiilin. O da bir çeşit masarı yani. Marifet ve irfan ikisi bilmek demek. Neyin karşılığı oluyor? Marifet ve irfan. Allah bilgisinin, marifetullahın, Allah'ı bilmenin, Allah'ın iyi kulu, kulu olmanın, Allah'ın yakın kulu olmanın, Allah'ın sevgili kulu olmanın karşılığı bu kelime. Yani tasavvufun karşılığı. Efendim Ramazan Marifetullah ayıdır İrfan ayıdır Onun için Allahu u Teala Hazretlerine Yakınlaşma ayıdır Bu hususta o, çok gayret etmek lazım İbadetleri Arifane, irfanla yani Marifetullah'a sahip insanların haliyle, edasıyla Aşkıyla, şevkiyle Yapmak lazım, orucu öyle tutmak Lazım, teravihi Öyle kılmak lazım efendim Kur'an'ı öyle okumak lazım. Çok önemli. Bu irfan ayını efendim boş geçirmemeli. İrfanına irfan katmalı insan için iyice nurlandırmalı. İkinci ikinci hadis-i şerif olarak bu konuları içine alan hani ilk ikazı içine alan bir hadis-i şerif vardı. Onu da okuyayım. Ben ibadeti ibrate ibni, i̇bni Samit radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki en de aleyhi ve sellem wasallam kahleyelim ve Hazarana Ramazan, Ramazan geldiği zaman e, hitap etti bize diyor e, Übade Hazretleri Peygamber Efendimiz ne buyurmuş, kısaca onları söyleyelim. Etaküm Ramazan Ramazan ayı size geldi müjde olsun. Ey Müslümanlar Ramazan ayı geldi. Şehri bereketin hani ne ayıdır. Çok pek çok sıfatları var. Bir ayı da nedir? Bereket ayı olmasıdır. Bu ay bereket ayıdır. İnsanın kesesi bereketlenir, sofrası bereketlenir, maaşı bereketlenir, kazancı bereketlenir, günü bereketlenir. Her şeyi bereketlenir çünkü bereket ayıdır. Yagşakmullahu fihi Allahu u Teala Hazretleri Efendim bu ayda kullarını rahmetiyle kaplar ve yüzyilir rahmete ve rahmetini kullarına indirir yahut الْخَطَاءَا Günahları mağfiret eder. Bu ma'ı olması şeyi. bu, فِيهِ dua, Duayı bu ayda kabul eder. Deminki hadis-i şerifte de bu müjde vardı. Bu ayda her gün ve gecede kulun duasını Allah kabul ediyor. Onun için duaya çok meşgul olmalıyız. da اللّٰهُ تَعَالَا اِلَا تَنَافُسِكُمْ Allah-u Teala Hazretleri bu Ramazan ayında sizin ibadetlere karşı böyle gayretinizi, koşuşmanızı aşk ile şevk ile ibadetleri tatlı tatlı yapmakta birbirinize yarışmanızı memnunlukla seyreder nazar eyler ve yubahi büküm melaiketehu ve meleklerine sizinle övünür bak benim kullarıma siz kan döken kul, mahlukları mı yaratacaksınız, efendim yeryüzünü fesade veren mahlukları mı yaratacaksınız dediniz, bak içlerinden nasıl mümin, nasıl ibadet ehli, nasıl aşık, sadık nasıl infan ehli efendim, kullar var diye meleklerine metheder. فَاَدُّ اللّٰهَ مِنْ اَنْفُشِكُمْ حَيْرًا demiş Peygamber Efendimiz o halde bu ayda Allahu Teala Hazretleri aşkına, onun rızası için hayırlarınızı eda ediniz. Yani orucunuzu güzel tutun, namazlarınızı güzel kılın ve diğer hayrat ve güzel yapın. Hadisin son cümlesi Tehdit فَاِنَّ الشَّفِيَ مَنْ حَرُمَ فِيهِ Azze ve Celle Asıl eşkıya, asıl kimdir Bu ayda Allah'ın rahmetine erişememiş onu kazanamamız kimsedir. Yani asıl eşkıya budur. Ramazan gelmiş geçmiş de bu rahmet ayında, İrfan ayında, gufran ayında Allah'ın rahmetine nail olamamış. Evet, özür dilerim kardeşlerim, e, onun için Ramazan'da çok çok dikkatli e, olmanızı rica ediyorum. E, ve e, bu ayda bir efendim, irfan ayı yani tasavvuf ayında, tasavvufla, irfanla ilgili bazı şeyleri Peygamber Efendimiz tavsiye ettiği için ben de size tavsiye ediyorum. Bir, La İlahe zikri çok yapın. Estağfirullah'ı çok çekin. Demek ki elinizde tesbih, dilinizde zikrullah olacak. Bu bir. Efendim, irfan ayı olduğu için başka neyi çok yapacaksınız? Duayı çok yapacaksınız. Çünkü duaları kabul ediyor allah Teala Hazretleri. Gece gündüz kulun yaptığı duayı kabul ediyor. E, efendim Allah'ın arif kulları çok dua ederler. Ama başkalarına dua ederler. Müminet-i Muhammed'e dua ederler. Efendim yakınlarına, dostlarına, tanıdıklarına dua ederler. Hatta birisiyle konuşuyoruz, ayrılacağız, ayrılacağımız zaman ne deriz? Hadi alazmat gidiyoruz. Duanızı bekleriz, bizi duadan unutmayın filan deriz. her yani Müminin Mümin'e duası çok önemlidir. Bu irfan ayında yapacağımız çalışmalardan birisi de. Geçmişlerinize, dedelerinize, babalarınıza, ecdadınıza, akrabanıza, ölmüşlerinize, görüşmüşlerinize dua edeceksiniz. Hayatta olan çoluk çocuğunuza, arkadaşlarınıza Ümmet-i Muhammed'e dua edeceksiniz. Biliyorsunuz duanın en makbulü Allah-u Merham Ümmet-i Muhammed'in demektir. Efendim duayı çok yapacaksınız. Ümmet-i muhammed -i Allah her türlü dertlerden, sıkıntılardan kurtarsın diye dua edin. Efendim, hayırlara ertirsin diye dua edin. Şerlilerin şerrinden korusun diye dua edin. Çünkü başkasının efendim, iyiliği için dua yapmak son derece efendim kıymetli bir şey. Bu hadis-i şeriften sonra söyleyeyim. İsteyeceğimiz iki şey var. Onu da sonra söyleyeyim. An Ebu Hüreyre Teb gale, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sohbetimizin 3. hadis-i şerifini, sonuncu hadis-i şerifini okuyordum. Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş, Tirmizi rivayet etmiş, Hasan hadis demiş, İbni Kuzeyme İbni İbban, sahihlerinde rivayet etmişler. Tergip'te de varmış bu hadis-i şerif. Ne buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz felâsetun lâ türettü davetuhum. Üç insanın duası reddedilmez, hemen kabul olur. Es-saimu hatta yuftir el imamul adil ve davetul mazlum diye rfa'u llahu kavkal zamani ve yuftahu lahu ebabu's semai ve yakulu rabb izzati le ensuranneke ve la bace hayy salatara üç kimsenin duası reddolmaz kabul olur bir es'ain es her oruç tutanın duası makbul olur. Ramazan'a mahsus değil. Başka zaman oruç tutarsa o zaman da makbul olur. Ama biz şu anda Ramazan'dayız. Oruç tutmaktayız. Herkes farz olduğu için üzerinde farz olan herkes orucu tutuyor. Demek ki oruçluların efendim, duası makbul olacak. Bu ayda, bu irfan ayında çok dua edelim. Kendimize ve başkalarına hatta yuhtıra ağzı oruçluyken o oruç tuttuğu esnada, oruçlu olduğu esnada duaları makbuldür. Onun için vaktimizi boşa geçirmeyelim, dua ile geçirelim. Kendimize, çocuk çocuğumuza, dostlarımıza, ümmet-i de dua edelim. İki şeyi çok söyleyin diyor Peygamber Efendimiz. Bir, cehennemden yarabbi beni uzak eyle, ırak eyle, cehennemden kurtar, azade eyle diye cehennemden kurtulmayı isteyeceksiniz kendiniz ve yakınlarınız için. İki, Ya Rabbi beni cennetine dahil eyle, cemalinle müşerrefeyle, selamına mazhar eyle, firdevs-i dahil ele, Habib-i edibine komşu ele. diye böyle cenneti isteyeceksiniz. Ne mutlu. Herkes oruç diyor bu güzel ayda. Çok çok dualar edelim. Kendimize ve çevremize ve ümmeti i mamele. İkincisi, el imamul Adil. Buradaki imam, önder demek. Zaten namazda da imam öne geçtiği için önder olduğundan onun adı da onun için imam oluyor. El er imamul adil deyince bunlar anlıyoruz ki adaletli önder yani devleti yöneten önder. Yani camide namazı kıldıran kişi değil de adaletle görevli kimdir? Yöneticidir. Yönetici olan İdareci olan hükümdar, önder, devlet başkanı, reis-i cumhur, bakan, efendim, başbakan, kimse yani yönetim görevinde olan işte efendim, adaletli hükümdarın duasını da Allah hiç reddetmez, hemen kabul eder. Onun için ne yapması lazım? Adaletle hareket etmesi lazım hükümdarların. Allah'ın böyle duası müstecap kullarından olabilmesi için Hz. Ömer gibi Ömer ibne Abdül Aziz gibi, efendim tarihteki mübarek, efendim adaletli, efendim hükümdarlar gibi çok sevdiğim mesela kimseler var Alpaslan e, merhum o Badr-i kazanan daha nice böyle adaletle tanınmış işte onların dualarını da Allah seviyor kabul ediyor ve davetül mazlum zulme uğramış insanın duasında kabul eder Allah reddedilmez ve ona der ki. Allah Teala kabul Onun duası bulutların üstüne çıkartır Allah, yükseltir ve yuftuhulehu ebvabu sema ve kapıları hemen açılır. Yani bu mazlumun duası için e kulur Rabb azze ve celal. Ee, e, Teala azetleri alemlerin Rabbi efendimiz Mevlamız buyurur ki ve izzeti izzetimi andolsun ki le'el zuran neke sana yardım edeceğim. Mutlaka yardım edeceğim ey mazlum. O zalimden senin intikamını alacağım. Sana mutlaka yardım edeceğim. Velabale. Hikmetim icabı herhangi bir sebepten artık kendisi bilir sebebini. Biraz zaman geçse bile gecikse bile gecikme yoktur da bir sebebi vardır. Yani bir zaman fasılasından sonra bile olsa sana yardımcı olacağım ey mazlum diye Allah Teala kendi izzetine yemin eder. Demek ki sevgili kardeşlerim ee, tabii zulmetmemeye de dikkat edelim. Zulmetmenin iki çeşidi var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. İnsanın bir başkasına zulmetmesi vardır. İşte eziyor, sadist, üzüyor, hakkını alıyor, efendim dövüyor, seviyor falan. Bu başkasına karşı zalim. Başkasına zulmediyor. Bir de kendisine zulmetmesi vardır. İnsanın kendisine zulmesi nedir? Yani eline bıçak alıp göğsünü şilet alıp can çurt yırtması mı? Hayır. Ee, Günah işleyen kimse kendisine zulmediyor. E, Zalimun linefsihi, kendi nefsine zulmeden diye Kur'an-ı Kerim böyle kimselerden bu tabirle bahsediyor. E, i̇nsanın kendisine ne demek yani günah işleyince nasıl zalim oluyor kendi nefsine zulmeden? Çünkü günah işleyince cezasını çekecek, yanacak, cehenneme atılacak. Böylece kötü bir duruma düşmesine kendisi sebep olduğundan kendisinin, Ehem, kendisine zulmetmiş oluyor. Demek ki e, zalim olmaktan kaçınmalı. Hem başkası zulmetmekten kaçınmalı. Yani ezalce var, cevür, efendim baskı, efendim dövme, sövme yapmamalı. Hem de kendisine e, zulüm yapmamalı. Yani günah işleyip başını ahirette derde sokmamalı insan. Allahu Teala Hazretleri aziz ve sevgili kardeşlerim, her şeyin çok çok efendim tatlı bir şekilde cereyan ettiği bu güzel ayda bu mahkûfru'nda manifret olmayı nasip etsin. Efendim bu Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'in şefaatini kazanmayı nasip etsin. Kur'an Kerim'e güzel güzel meşgul olmayı, teravihlerde, efendim mukabelelerde Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi nasip etsin. Ve bu mahkûfru'nda irfanda, irfana ermeyi, marifetullah'a ermeyi, Allah'ın sevgili kulu olmayı, dostları arasına katılmayı nasip eylesin. Dualarla zikirlerle, Kur'anla vakit geçirip bu ayı güzel değerlendirip e, efendim rahmete nail olup bu aydan e, karlı çıkmayı Allah Teala zettir, nasip etsin. Size uzaklardan, kıtalar arası uzaklardan, Güney Yarımküre'den efendim e,